Lokman, 31 suresi 34, Hazreti Peygamber, senin gibi gaybı bildiğini iddia etmemiştir. Sen hangi saatte yola çıkıldığında muvaffak olunacağını bildiğini iddia ediyorsun değil mi? Misafir bin da evet dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali sözlerini söyle sürdürdü. Bu sözünü kim tasdik eder? Çünkü sen bela ve musibetleri Allah'ın defettiğine inanmıyorsun, bunu saatlere bağlıyorsun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 eğer müneccimin söylediği saatte yola çıkıp da muzaffer olmuş olsaydık insanlar, müneccimin tavsiye ettiği saatte yola çıktıkları için muzaffer oldular, diyeceklerdi. Biliniz ki Hazreti Peygamberin müneccimi yoktu ve ondan sonra bizlerin de müneccimleri olamaz. Buna rağmen Allah Teala bize Kisra'nın ve Kayserin ülkelerinin fethinin nasip eylemiştir. Ey insanlar, Allah'a tevekkül ediniz ve yalnızca ona güveniniz. Çünkü bu size kafi gelir.